Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tunçel. 94.9 Açık Radyo'da yine bir hukuk güvenliği programındayız bu gün ilk defa en uzun süredir birlikte. beraber program <gülüyor> Olma yapıyoruz. Yakaladık evet merhabalar. Ve e, sanıyorum e, belki de hukuk güvenliği ile ilgili e, doğrudan e, bir anlamda ölçek olan veya gösterge olan Anayasa Mahkemesi kararları ve Anayasa Mahkemesi'nin de e, bugün önemli gördüğümüz kanun hükmünde kararnamelerle ilgili kararnamelerinden bazılarını konuşacağız. O zaman el verdiğince. Evet, evet el verdiğince. Hatta isterseniz bir şöyle izleyicilerimize kanun hükmünde kararname konusunda çok kısa bir bilgi verelim. <gülüyor> ee, anayasanın 91. maddesine göre kanun hükmünde kararname çıkarılabilir olağan dönemde. Ve bu olağan dönemde çıkarılan kanun hükmünde kararnameler mutlak surette <gülüyor> meclisten bir yetki kanunuyla e, bakanlar kuruluna yetki verilerek bakanlar kurulu tarafından çıkarılır ve bu e, yetki kanunu da mutlaka e, bu yetki kanunundaki çıkarılacak kanun hükmünde kararnamenin amacı kapsamı, ilkeleri ve süresi yani kaç kez çıkarılacağı, kaç Hı. tane çıkarılacağı konusunda bir belirleme yapılır. Artık bakanlar kurulu kalmadığı için. Evet. E şimdi <gülüyor> tabii. E, tabii o da kalmadı. Evet. E, şimdi tabii bu 91. maddede kalmadı. Artık evet. Cumhurbaşkanı kararlaması. Evet. O ya şimdi olağanüstü dönemlerle ilgili de ee, yani 122. madde 122 mi 120. madde 120. madde. maddede madde de, de e, Cumhurbaşkanlığının başkanlığında bir Bakanlar Kurulu biz çıkarılabiliyor. Olağanüstü. 120 dönem, de kalktı? Artık. Evet, o da kalktı. Şimdi <gülüyor> 119 e, da, kaldı. Evet. evet Sükûneti kaldırdılar ama evet. 119 olağanüstü her kaldı. Evet. Eee sükûnetimde kaldı Evet. Kalktı. Evet, çok değişim oldu bu Şimdi, son. Şimdi e, şeyde ee, söyleyin ee, eski dönemde e, olağan e, dönemdeki kanun hükmünde kararnamileriyle ilgili <gülüyor> yetki kanununa gereksinim vardı <gülüyor> ve burada hakikaten yetki, konu, şekil ve denetim açısından incelediğimizde e, bu kanunun amacı, kapsamı, ilkileri ve süresi olarak belirlenip kanun hükmünde kararnaminin çerçevesi çiziliyordu ama anayasa mahkemesi Bizim açık radyo izleyicilerinin birçoğunun dikkatlerinden kaçmayacağı gibi 90'lı yıllarda bu kanun hükmünde kararnamelerin çıkarılabilmesi, bakanlar kuruluna böyle bir yetkinin verilebilmesi için üç önemli şartı da Anayasa Mahkemesi getirmişti. Bu da ivedilik yani bu kanun hükmünde kararnamenin ve kararnamelerin çıkması konusunda zorunluluk ve önemlilik gibi. Tabii anayasa mahkemesi şimdi geleceğimiz asıl konu hem bu yetki veren kanun hükmünde kararnameyi çıkarma yetki veren kanunu hem de çıkarılan kanun hükmünde kararnameyi anayasaya ve yetki veren kanuna göre denetleme yetkisine sahipti. Çünkü bakanlar kurulunun verdiği çıkardığı kanun hükmünde kararnamelerin idari bir karar olduğu düşünülebilir. <Gülüyor> Ve buna karşı danıştaya dava açılması gerektiği düşünülebilir. Oysa bunlarla ilgili e, tamamıyla denetim anayasa mahkemesinin de. <Gülüyor> Ve bugün de e, üzerinde duracağımız kanun hükmünde kararname ile ilgili anayasa mahkemesi kararları özellikle 2015'ten sonra ilan edilen yine anayasal bir müessesi olan olağanüstü dönemdeki e, kanun hükmünde kararnamelerden bazıları. Evet. Önce hangisini konuşalım? Evet. Yani önce ilk olanı konuşalım. Şimdi tabii 31 Ekim tarihi. Referandum değiş oldu, Anayasa değişti, artık Cumhurbaşkanlığı sistemine geçildi. Bugün için Cumhurbaşkanlığının görevini düzenleyen Anayasanın 104. maddesinin 17. fıkrasında kararname çıkarma etkisi Cumhurbaşkanı'na verilmiş durumda. Ama bizim bugün konuşacaklarımız referandum öncesi, Cumhurbaşkanı e, kararnamesi o zaman, değil. Tabii o zaman parlamenter sistemdeydi Türkiye. Bakanlar Kurulu vardı. Başında başbakanın olduğu. Evet. E, Bakanlar Kurulu'nun kabul ettiği kararnameler bunlar. Şimdi hepimiz biliyoruz 15 Temmuz 2016'da darbe girişimi oldu başarısızlıkla sonuçlandı ve 20 Temmuz ben demin 2015 mi dedim <gülüyor> e, o yani, önemli. Evet, dinicilerimiz 2016, anlıyordur evet, yorgunuz evet. hepimiz koştura koştura geldik buraya zaten bitmeyen bir olağanüstü hal var önünde de vardı sonrasında da var çok önemli değil 2015'te de evet. belki vardı filan olağanüstü evet. hal öyle denilebilir evet. belki sıfazla hatta şimdi bugün ele almayı düşündüğümüz ilk kanun hükmündeki kararnameyi onaylayan kanun 20 Temmuz 2016'da olağanüstü halin ilan edilmesinden sonraki hemen ikinci günde yani 22 Temmuz 2016'da ...çıkarılan Bakanlar Kurulu tarafından ve 23 Temmuz 2016'da da resmi gazetede yayınlanan... ...667 sayılı ilk OHAL kararnamesiyle ilgili. Evet. Biliyorsunuz CHP olağanüstü hal kararnamesinin iptali için dava açmıştı. Yani, Ama o zaman Anayasa Mahkemesi demişti ki... ...Anayasa 148. maddenin birinci fıkrası bana OHAL KHK'larını denetleme etkisi vermiyor... Dolayısıyla ben bunu denetlemem demişti ve e, iptaline ilişkin bir inceleme yapmamıştı. Evet. E, sonrasında ne oldu? E, meclis zaten tatildeydi bu KYK çıktığında. 18 Ekim 2016'ya geldiğimiz zaman... Meclis bu ilk olağanüstü harika karkay'a onayladı. 6749 sayılı kanunda evet. bu kanun Cumhuriyet Bayramı'nın gününde yani 29 Ekim 2016'da Resmi Gazete'de yayınlandı. Bu sefer ana muhalefet partisi sıfatıyla Cumhuriyet Halk Partisi bu e, kanundaki bu, bazı maddeleri kanun olduğu için elimizde bu kanunun bazı maddelerinin e, soyut norm denetimi dediğimiz yani uygulanmasını beklemeksizin e, teoride normlar hiyerarşisi içinde bakıldığında kanunun içerdiği düzenlemelerin anayasayla güvence altına alınan ana kurallara, ilkelere aykırı olduğunu söyledi. Geçen hafta kısmen bu konuyu e, özür de dileyerek... E, Açıklamıştık dinleyicilerimize. Kanunun bütün maddelerinin iptalini istemedi Cumhuriyet Halk Partisi. Bazı maddelerinin iptalini istedi. Bazı maddelerinin İptalinin istemine rağmen sadece iki bakımdan, iki madde bakımından zaten anayasa mahkemesi de iptal evet. kararı verdi. Bunu geçen hafta dinleyicilerimize. de... Aynı zamanda de, e, uygulamanın, yürütmenin durdurulmasının da istemişti sanıyorum. Evet, evet. Yani o konuda ben hani zaman darlığından bir ayrıntılı teknik açıklama yapmaya zaman bulamayabiliriz diye düşündüm ama neleri iptal etti? Onu geçen hafta kısaca söylemiştik zaten. Bir tanesi kapatılan üniversitelere e, FETÖ ile irtibatlı, itisaklı diye darbe girişimi sonrasında kapatılan üniversitelere ödenen ücretlerle ilgili bir düzenleme getiriyordu. Ee, oradaki öğrenciler özel ya da kamu üniversitelerine yönlendirildiklerinde kendilerinin ilk kaydı olduğu kapatılan üniversitelerle ilgili yaptıkları anlaşmalarda belirlenen ücretleri yönlendirildikleri yeni üniversitelere öderler diye bir düzenleme var. Ki devlet üniversitelerinde ücret ödenmemesine rağmen Evet yani dolayısıyla böyle bir hem niteliksel bir fark vardı yani öğrenci ücretini ödeme sözü verdiği üniversiteyi kendi seçmişti o zaman. O üniversitenin öğretim kadrosuna bakıyordu. O seçtiği bölümün geçmişine bakıyordu. Bir yığın nedenle seçiyordu. Ve dediğiniz gibi kamu kurumuna gönderildiğinde o zaman ücret ödememesi lazım. Burada bir sebepsiz zenginleşme de gündeme gelebilirdi Bunu iptal etti. İkincisi de... Ama yani... Tam da bu konuya ilişkin muhalife çok sofistike bir hukuki değerlendirme yapmış. Onun sonra vaktimiz olursa konuşuruz. Yani o konuda tabii siz serseniz o bölümü açıklayabilirsiniz. <gülüyor> evet. Dikkatiniz o noktada ise ben e, dinlerim. İkincisi Yok. de pasaportlarla ilgili <gülüyor> fetöyle irtibatla irtisaklı olduğu ileri sürülen kişilerle ilgili e, kamudan uzaklaştırılan kişilerle ilgili ya da e, ohal ilanla neden e, olan suçların faili olduğu ileri sürülen kişilerle ilgili haklarında bir soruşturma ve kovuşturma açılmışsa bu kişilerin sadece bu kişilerin pasaportlarının iptali değil eşlerinin pasaportlarının iptalini de öngörüyordu bu 5. maddenin 2. fıkrası geçen hafta yine söyledik CHP ilk fıkrayı yani fail hakkında pasaport iptal edilebilirliği sağlayan düzenlemeyi anayasaya aykırılık denetimine götürmedi ama eşlerle ilgili düzenlemenin iptalini istemişti. Anayasa Mahkemesi bunu da cezaların şahsiliği ilkesine aykırı olarak iptal etti. Ama onun dışında bugün bütün suç şüphesi altında yargılanan kişileri ilgilendiren, kişilerin avukat hakkından nitelikli düzeyde yararlanmasını ilgilendiren önemli düzenlemeler vardı bu, bu ilk KHK'da. Biraz onlardan bahsetmek isterim. Bunlarla ilgili yaptığı denetimde Dedi ki e, olağanüstü halde bu sınırlamalar yapılabilir ve iptal talebini reddetti ama ondan önce bu kararın bir özelliği var. Bu karar e, iki özelliği var hatta içeriksel özelliği şu e, OHAL KHK'larını denetlemem demişti ama OHAL KHK'larını onaylayan kanunları denetlerim demişti ve şimdi onu denetliyor yani şunu söylüyor ben o hal KHK'larını onaylayan kanunları denetlerken hangi kriterlere bakarım? Hangi yolu izlerim? Bu, bu anlamda önemli bir kanun bu yolu aydınlatıyor. Bundan bahsetmek istiyorum dinleyicilerimiz ama ikinci özelliği de tarihsel bakımdan. Şimdi demin söylemiştim 22 Temmuz 2016'da çıkarılmış 23 Temmuz 2016'da bir gün sonra resmi gazetede yayımlanmış bir KHK ile ilgili kanunu. Anayasa Mahkeme'miz tam 3 sene sonra 24 Temmuz 2019'da incelemiş. 3 sene sonra. 3 sene sonra. İlk incelemesi daha önce kabul edilebilirlik bakımından ama esası ilişkin incelemeyi tam 3 sene sonra bitirmiş. Ama bunun resmi gazetede yayınlanması 31 Ekim 2019'u buldu. Yani 3 yıl 3 ay sonra bunun kanunlaşmasının beklenmesi, kanunun uzun süre uygulanması ve olağanüstü halin Hepimiz biliyoruz 2 yıl sürdü 19 Temmuz 2018'de sona ermesinden sonraki bir sene 3 aya denk gelen bir gerekçeyi öğrenme bu denetimin nasıl yapıldığını öğrenme şansına Türkiye'de yaşayan insanlar olarak sahip olduk. Anayasa Mahkemesi neler diyor? Bu önemli tabii ya Bu zamansal evet, farkı. Yani Türkiye'deki hukukun normalleşip normalleşmeyeceği konusundaki göstergeler açısından çok önemli. Tabii bunlar. Yani o hal içinde inceleyemedi. Halbuki hepimiz hatırlıyoruz. 91 yılında Anayasa Mahkemesi KHK'ları da inceleyebileceğini söylemişti. Ben adına bakmam adında o hal yazabilir. O zaman da OHAL evet, KYK'larını evet. inceleyemeyeceği söyleniyordu. Ama ben içeriğine bakarım, süresine bakarım, getirdiği düzenlemelere bakarım, ihla, temel hakları nasıl ihlal ettiğine bakarım. Çünkü, deyip çünkü o zaman kan hükmünde kararnamelerin hangi konularda düzenlenemeyeceğine ilişkin hı hı. birinci maddede zaten açık düzenleme, açık düzenleme vardı. vardı. İşte bugün e, hem e, OHAL döneminde KYK'yı incelemem dedi hem de OHAL içinde... Kabul edildiği halde meclis tarafından bu onay yani artık kanun gücüne geldiği halde yani ilanından üç ay sonra kanun gücüne gelmiş bu KYK ama 18 ay üzerinden 21 ay geçmiş o hal bitmiş incelememiş. O halin bitmesinden de tam bir sene geçtikten sonra inceleyip gündemini alabilmiş. Tabii bunun siyasi nedenleri, sosyolojik psikososyal nedenlerini de tarihsel nedenlerini Çok de açık siyasi ayrıca nedenler tartışmak basmış. lazım. Demek ki tartışamadı bu konuda gündemini aldığında ya bir mutabakata varılamadı ya karar verme sağlıklı bir karar verme tartışabilme ortamı kurulamadı demek ki. Bunların ayrıca tarihçiler, hukuk tarihçileri tarafından ...değerlendirilmesi lazım diye düşünüyorum. Şimdi nasıl incelemiş, hangi kriterleri getirmiş ona bakalım. Birinci başlık altında olağanüstü hal yönetim usulünün anayasal çerçevesi diye bir başlık atmış... ...incelemesini yaparken şunu söylüyor. Hukuk devletinde iç karışıklık varsa, ayaklanma, savaş tehlikesi, savaş hali, doğal afet, ağır ekonomik bunalım varsa... Yani bir zaruret hali doğmuşsa devletin ve toplumun güvenliğini büyük ölçüde sarsan bir tehlike varsa e, o zaman ne yapılabilir? Olağanüstü, olağanüstü hal ilan edilebilir. Nedir olağanüstü hal? Yürütmenin yetkilerinin olağan dönemden daha fazla artırılması yani kuvvetler ayrılığına dayanan anayasa sistemde yürütme erkinin Dengesiz bir şekilde etkilenmek. diğer erkekler karşısında güçlendirilmesi. Peki olağanüstü hal ilan edilebilirmiş amacı neymiş? Anayasal düzenü korumak ve savunmakmış. Bunu tekrarlıyor sağ olsun. İkincisi ikinci başlık olağanüstü hal düzenlemelerinin yargısal denetimi nasıl yapılmalı? Zaten onu merak ediyorduk. Diyor ki ben o hal KHK'larının yargı denetimi dışında olduğunu söyledim. Ve bunu... CJP'nin açtığı kararname ilişkin iptal davasında 2 Kasım 2016 tarihli kararında açıkladım. Herhangi bir ad altında önüme gelmesinin önemi yok. Ben ee, şey yapamam dedi, diyor. Kahya kâyi denetleyemem. Olan işte. Olanusal kâykasını denetleyemem ama kanunu denetlerim işte. Şimdi denetliyorum diyor. E, çünkü artık meclis onaylamış, kanun gücüne gelmiş. Ben her kanunun o hal içinde bile çıksa anayasaya akıllı denetlerim. Denetlerken iki tane yol izlerim diyor. Bir tanesi anayasa 13'e göre. Yani o hal ilan edilmeseydi bile anayasa mahkemesinin görevi neydi? Meclisin kabul ettiği kanunların anayasaya uygunluğunu denetlemek. İşte 13. madde zaten olağan dönemde nasıl kanun çıkarılması gerektiğini düzenliyor. Nasıl çıkarılmalı kanun? Kanun çıkarılırken temel hak ve özgürlükler korunmalı. Ha tabii ki temel hak ve özgürlüklerin hepsi mutlak değil e, programlarımızda sürekli dile getiriyoruz bazı temel hak ve özgürlükler mutlak niteliktedir örneğin işkence yasağı yaşam hakkı e, kölelik yasağı ya da kanunların yani suç getiren ceza getiren kanunların geriye doğru ...işletilememesi yasa, ...insan hakları e, sözleşmesi... ...ARPA sözleşmesi... ...2, 3, 4 ve 7. maddeler bakımından... ...böyle bir mutlak yasak getiriyor... ...bu dört hakkın mutlak olduğunu... ...ARPA Konseyi kabul ediyor... ...bunların dışındaki hakların... ...durumun gerektirdiği... ...zaruretle orantılı olarak... ...ölçülü olarak... E, ...sınırlanabileceğini söylüyor... ...ama bu sınırlamanın da sınırları var... ...nedir onlar... ...demokratik bir toplumdaki... ...meşru bir ihtiyacı ya meşhur bir amaç kütmeyle demokratik bir toplumdaki ihtiyacı karşılamalı, gerekliliği karşılamalı ve bu düzenleminin, sınırlama düzenlemesinin de yine kanuni bir dayanağının olması ve geldiği Hatta son nokta tabii, tabii, geldiği son nokta şu hakkın özü yok edilemez. Evet. Şimdi bunları sıralıyor anayasa mahkemesi diyor ki öncelikle ben o OHAL KHK'sı olsa bile anayasa 13'teki temel kurallara bakarım. Ben denetimimi kanun ...kanunla düzenlenmiş mi, Düzen, sınırlama nedenleri kanunda tek tek gösterilmiş mi... ...ve ölçülü mü bu düzenleme yani ihtiyacı karşılamanın üzerinde aşkın aşırı bir içerikte mi? Bunlara bakarım diyor. Demin bunları anımsattım. Ama bir de 15. madde var diyor. Bazen 13. maddenin denetimi yetmez, bir olağanüstü hal düzenlemesi varsa... ...ben bunu 13. madde ile ilgili çözemediğim zaman... Olağanüstü halde hak ve özgürlükler nasıl sınırlandırılır? 15. maddede düzenlenmiş. 15. maddeye göre yaparım bu denetimi. Ama onun da bir çerçevesi yine var 15. Yine, yine tabii anayasa 15. madde onu düzenlemiş. Bir kere şunu söylüyor. Eğer olağanüstü hal varsa, olağanüstü hal içinde temel hak ve özgürlükler anayasaya aykırı bir şekilde anayasal güvence altına alınmış halinden daha fazla durdurulabilir. Ve kullanılması engellenebilir Sınırlandırılabilir. Sınırlandırılabilir Ama bu durdurma Bu durdurma kısmen de olabilir Tamamen de olabilir Ve e, anayasayla güvence altına alınan e, güvence, ana, Anayasayla belirlenen Güvencelere aykırı da Olabilir ama bunun Sınırları var diyor nedir o sınırlar Birincisi Türkiye'nin e, Milletler arası Sözleşmeleri attığı imzalar var Dolayısıyla ben bu milletler arası Sözleşmelerle dünyaya verdiğim sözü Birleşmiş Milletler camiasına ve Arpa Konseyine verdiğim sözü dolayısıyla topluma verdiğim sözü devlet olarak tutmak zorundayım. Acaba e, yürütme erki e, yaptığı KHK düzenlemeleriyle meclis bu KHK'ları onaylarken yasama yetkisini kullanırken acaba sözleşmelere aykırı davranmış mı, davranmamış mı ona bakarım diyor. Birincisi çünkü, bu. Çünkü zaten anayasa 90 sona göre e, kabul edilmiş, usulüne uygun olarak kabul edilmiş. Kanunların veya uluslararası insan hakları sözleşmelerinin Hı -hı. anayasaya aykırılığı bile itiraz şey, ileri sürlemeyeceğine göre. Hı -hı. E, dolayısıyla böyle bir e, anayasal güvencesi de var bu konunun. Evet diyor ki ben bir olağanüstü hal kanununa baktığım zaman bunun gerçekten olağanüstü halin gerektirdiği bir zorunlulukla ilgili mi ya yani ölçülü mü uyumluluk içeriyor mu içermiyor mu buna bakarım. İkincisi ikincisine süreye bakarım. Bütün olağanüstü hal düzenlemeleri olağanüstü hal sürdükçe ...kullanılabilecek şekilde düzenlemeleri içermelidir. Yani olağanüstü bittikten, bittikten sonra, sonra da olurdu. kullanılabilir olmamalıdır. Ve amaç ne olmalıdır? Devlete ve topluma karşı gelen somut tehlikenin ve tehdidin bertaraf edilmesi olmalıdır. Bu amaçla ilgisi olmayan, bu amacı bertaraf etmenin ölçüsünün ötesine geçen... ...aşırı olan, sonraya da olağan döneme yani de olan, yansıyan dönem e, düzenlemeleri... E, ...ben kabul etmem. Peki milletler sözleşmeler ne getiriyor ona bakalım iki temel sözleşme var birincisi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi onu demin saydım dört tane hakkı e, İnsan hakları Avrupa Sözleşmesi mutlak saymış diğer haller hem olağan dönemde sınırlanabiliyorlar hem de olağanüstü dönemde sınırlanabiliyorlar bir de e, Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi var. Bu sözleşmeyle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne ek olarak başka haklar da mutlak olarak düzenlenmiş. Olağanüstü halde sınırlanamayan. Yine e, Avrupa ile uyumlu kul köle tutulma e, yasağı. Sözleşmeden doğan hükümlülüğe aykırılıktan dolayı hapsedilememe yasağı. Olağanüstü hal gelse bile bunlar e, hortlamaz. Üçüncüsü yeniden e, yargılama yapılamaz. Daha önceden bir kişi yargılanmış ve bir hakkında hüküm, hüküm kurulmuşsa aynı eylemden dolayı bir daha yargılanamaz. Ve e, en önemli şey olağanüstü hal ilan edilmesi insanların hukuk düzeni önünde kişi olarak var olmasını engelleyemez. Kişilerin kendilerine sıkı surette bağlı olan hak ehliyetleri ve fiil ehliyetleri korunur kişiyi yok eden bireyi ortadan kaldıran bir hukuki düzenleme ve uygulama getirilemez ve beşincisi ayrımcılık yasağı Dolayısıyla bunlar, bunlar Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin dışında Birleşmiş Milletler siyasi medeni ve siyasi haklar sözleşmesiyle getirilen ama bir de bizim anayasamızın on beşinci maddesi <gülüyor> var anayasanın on beşinci maddesinin de saydıkları var nedir o ee, zaten yaşam hakkıyla uyumlu kişinin maddi ve manevi varlığının koruması. Yani hem yaşam hakkını koruyor hem işkence görme yasağını koruyor ama kendisi ayrıca bir şeyi daha e, saymış bizim anayasamız. Din, vicdan, düşünce, kanaat açıklamaya zorlanmama ve bir açıklama yaptıysa dini, vicdani kanaatiyle ilgili, düşüncesiyle ilgili bu açıklamalarından dolayı suçlanamama Burada tabii olağan dönemde bile suçlamaları olduğu için ülkemizde dinleyicilerimizin dikkatini olağanüstü dönemde bile aslında insanların düşünce açıklamalarından dolayı hem zorlanamayacaktır hem de kendiliklerinden açıkladıklarında da e, bu düşünce açıklamalarından dolayı suçlanamayacaklarını. Yani bir, hem düşünceyi açıklama var. özgürlüğü güvence altına alınıyor hem de düşünceyi açıklama özgürlüğünün hı hı. E, içinde... Düşüncelerini Hı. açıklamama özgürlüğünün de olduğunu özellikle. Evet. Ve sonuncusu yine insan hakları sözleşmesiyle <gülüyor> uyumlu bir şekilde cezaların geriye yürüyecek şekilde kurulamayacağını yani ceza suçların düzenlenmesinde ve ceza miktarlarının belirlenmesinde kanunun geleceğe yönelik düzenleme içirebileceği, geçmişe doğru düzenleme içiremeyeceği. Şimdi demek ki birincisi anayası 15 bize diyor ki o hal ilan edilebilir. O halde ...olandan daha fazla yürütme... ...güçlenebilir, temel hak ve özgürlüklerin... ...kullanılmasını tamamen ya da kısmen... ...öteleyebilir, sınırlayabilir... sınırlayabilir ...askıya alabilir ama... ...asla milletler arası... ...camiada verilen... ...sözlerin yani sözleşmelerin... ...güvenceleri ihlal edilemez... ...onları tek tek saydık, İkincisi ...çekirdek hak ve özgürlüklere... ...dokunma yasağı diyor, bu çekirdek... ...hak ve özgürlükleri de işte demin saydık... ...anayasamız... İnsan Hakları Arpa Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi e, beliriyor. Haklar. Üçüncüsü de ölçülü olmalı diyor. Nedir o ölçülük? Amaca elverişli olmalı. Amaç neydi? Bir olağandan fazla toplumun temelini devletin temelini sarsan ciddi tehlike yaratan bir tehdit var. Bu tehlikeyi bertaraf etmek de sınırlı bir amaç olabilir. İkincisi nedir? Gerekli olmalı. Yani bu Tehlikeyi bertaraf etmek için öyle bir tedbir e, uygulamalıyız ki bu tedbir gerekmedikçe kişilerin temel hak ve özgürlüklerini ihlal etmemeli. Gereklilikle sınırlı, zaruretle sınırlı olmalı ve üçüncüsü de orantılı olmalı. Ve e, bunların hepsinden ortaya çıkan şey ne? Keyfilik yasak yani olağanüstü hal ilan edilebilir ama hukuk devleti olağanüstü halde bile ...anayasasıyla ve özel yasalarıyla ve sözleşmeleriyle bağlı keyfi düzenlemeler içeri geçiremez. Durdurmayı da hakkı tamamen kullanmaktan men eden bir içerikte de değil... ...geçici olarak askıya almadığı anayasa mahkememiz tekrar tanımlama ihtiyacı duymuş. Ancak diyor bazı hak ve özgürlüklerin o, halsın, o halde sınırlandırılması... Özel olarak somutlaştırılmışsa diyor getirilen düzenlemeli artık o zaman anayasa 13'e göre değil doğrudan anayasa 15'e göre düzenleme yapılabilir. E, bu çok önemli çünkü e, ilk kez olağanüstü halkayakasını e, kabul eden bir kanunu e, denetledi ve e, geç de olsa nasıl denetleyeceğine ilişkin e, ilkeleri belirledi. Demek ki bundan sonra bir olağanüstü hali ilan edilirse inşallah edilmez e, ...kanunların... E, ...nasıl düzenli ile ilgili... ...bir fikir sahibi. Zaten bunları biliyorduk. Bütün e, hukukçuların bilmediği işte bir şeydi. Mesela, Yeniden e, 90 anayasa, mahkemesi. anayasa mahkemesinin koyduğu kriterlere... ...sonradan uyulmadı. Maalesef. Şimdi bu konulan kriterlere de... ...sonradan uyulup uyulmayacağı meselesi... ...hukuk devletinin temellerinin... ...ne kadar güçlü, yerleşik... ...oturmuş... ...olduğuna ve siyasi iktidarların buna müdahale edip etmeme e, iradesine bağlı olarak göreceğiz. İsterseniz şimdi bu genel ilkeleri Anayasa Mahkemesi'nin bu e, kararları alırken, denetimi yaparken koyduğu... ...bu genel ilkeleri konuştuktan sonra bir müzik arası verelim. E, müziğimiz Şahin Necefi'den yani İranlı bir... اه... جدان پروتریت ازرننج خسته کذاقوم من نیست بر خاکی نشستم کذا من نیست با نامی که از آبان من نیست از دردی گریستم که از آبان من نیست در انتظار تعم تلخ مکدونات پشت شیشه های فست بود در صفم زیر شیر باز نفت شرکت توتاد لاوی چرخ های پر شد در کفم خوشکیده از برغ رولکس تو شاد از شادی تو برف زیر چوب اسکی تو شمشکم آب میشوم شرم که كهریزکم موش خیس و خسته از زجر جووها دل خوشم به خورد خیرات خو پار زیر پای بورشم با فلک در فلاکت پرشم سب چود در تناغز دوام ما گر جد حرف خو پیام ما از رنجی خستم که زا که نشستم که از آن من نیست با نامی میزیستم که از من نیست از دردی گریستم که از آن من نیست <تصفيق> توی جنگ نه زیر چرخ تانگ در زمان صلح غرق غرز بانگ بول خردی در غر جیب ها یک چک و دست نان جیب ها سود کار و بار و نبز کار خانم هم ترین محله آشیانه هم پنگ روی دار کارد می شدم. با بلوچ خورد میشم ترک ترک تارک از زبان مادری یک قروم یه نمک به زخم آزری خون و رک زیر پوست سفید تو گور جد وعده ها و تو از خستم که از آن نمی‌می‌ست، بر خاکی نشستم که از آن نمی‌می‌ست، از 94.9 Açık Radyo'da hukuk güvenliği programına devam ediyoruz. Aynı Hanım'la bugün e, kanun hükmünde kararnameler ve özellikle e, 2016 darbe girişimi, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen olağanüstü hal ve o dönemde çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin anayasal denetimi ve e, işte e, bu kanun hükmünde kararnameleri denetleyemem Diyen anayasa mahkemesinin bu kanun ve kararnamelerin meclisten geçerek yasalaşması sonrası bu yasalarda e, yapacağı incelemenin kriterlerini genel olarak konuştuktan sonra şimdi önemli olan e, iki e, anayasa mahkemesi kararı ve burada açılan davalarla redd ya da ee, olumlu karşılanan ihlal e, olarak e, saptanan kararları konuşalım ama açık radyo izleyicilerinden özellikle hukukçu arkadaşların bu e, anayasa mahkemesi kararlarını e, dilerlerse e, araştırıp inceleyebilmeleri için de, şey de verelim kaynakta verelim 31 Ekim 2019 tarihli e, resmi gazetede yayınlanan ilk e, karar Anayasa Mahkemesi'nin 2016'ya 205 esas sayılı 2019'a 63 karar sayılı ve karar tarihi de 24 Temmuz 2019 tarihli karar. Evet. Ee, İsterseniz önce bununla ilgili evet. konuşalım. Diğerinin tarihini evet. ve resmi gazetecilerini evet. de son söyleyeyim. şimdi Bu kararda e, demin özetlemeye çalıştığımız e, denetleme kriterlerini önce açıklamış. Ondan sonra da CHP'nin iptal istemine bağlı olarak İptal istenen maddelerle ilgili değerlendirme yapmış az önce söyledik sadece iki maddeyi iptal etti bir daha tekrarlamayacağım ama e, CHP aslında üç maddenin daha iptalini istemişti e, birincisi neydi o iptal istenen maddeler e, bu üç maddeyle ilgili istemi reddetti anayasa mahkemesi bir tanesi KHK'nın ve kanunun 6. maddesi. 6. maddeye baktığımız zaman olağanüstü hal süresince diye bir sınırlama var. Bunu hiç unutmamak lazım. Evet. Olağanüstü hal süresince, olağanüstü halde başlatılan soruşturmalarla ilgili ceza muhakemesi kanununda ve anayasada güvencelendirilmiş işlemlerdeki güvenceyi bozan e, insan haklarının ...daha fazla sınırlanmasına neden olan düzenlemeler getiriyordu... ...ama bunu her suç için getirmiyordu biliyorsunuz... ...neydi onlar... Ee, ...örgüt suçları... E, Bu da zaten mücadeleler... olağanüstü halin ilanına evet, sebep, sebep olan, olan. Tabii Her örgüt suçu değil. E, devlete ve millete karşı suçlardan da e, anayasal düzene karşı, devletin güvenliğine karşı, devlet sırlarına karşı ve casuslukla ilgili suçları esas alan dört suçla ilgili bölümle ilgili suçlar. Daha önceki toplantılarımızda e, programlarımızda da bunlardan bahsettik. Ve terörle mücadele ka kanunu kapsamında kalan suçlarla ilgili olarak yani her suç için değil bir kere birincisi bu ikincisi de sürekli değil sadece olağanüstü hal süresince e, deniyor ne yapılıyormuş muhakeme hukukunun güvencelerinin e, ihlal edilebileceğini e, belirliyor ama o belirlemeyi kendi içinde yapıyor ne, nelerdi bunlar e, biliyorsunuz Türkiye'de gözaltı süresi şüpheli sayısı bir ya da iki kişi ise bir günü geçmemeli eğer terörlü mücadele kanunun kapsamındaysa İki günü geçmemeli ama üç ve daha fazla kişi ise de dört günü geçmemeli. Şimdi burada aslında toplamda dört günden fazla eğer bir ve iki kişi ise şüpheli sayısı iki günden fazla hatta e, suçun tipine göre bir günden fazla uzamaması gereken... E, gözaltı süresini 30 güne uzatıyordu Olağanüstü Hal süresince. İlk, Ve ilk uzatma öyleydi. Bir insan 29 gün 29,5 gün. Hatta fiilen 30 günü aşan o, e, gözaltılar olduğu iddiaları da vardı. Gözaltında tutuldular. İlk e, ilan edildiğinde Olağanüstü Hal. Birincisi 30 gün hem anayasaya aykırı çünkü anayasada da 4 gün diyor biliyoruz. Hem de e, insan hakları Avrupa Sözleşmesi'nde bir ee, süre belirlenmemiş bu somut olarak bütün tutmaların makul süreyle sınırlı olduğunu her soruşturma biriciktir her soruşturmada failin durumuna suçun niteliğine delillerin toplanıp toplanmamasına bağlı olarak yasal düzenleme buna imkan verse dahi verse dahi makul olmak zorunda her soruşturmada kronometre ayrıca çalışır ve insan hakları mahkemesi de bu denetlemeyi tekilinde tutuyor ben her olayda ayrıca değerlendiririm diyor ama e, Brogan kararında İngiltere hakkında dört e, gün dedi diye bizim yasa koycumuz ne yapmıştır Eskiden 15 gün 30 gün olan süreleri dört güne indirmiştir İşte bu dört gün diye bildiğimiz süre 30 güne çıkarılmıştı birincisi bu ikincisi tutuklunun avukatla görüşmesinin izlenmesine ilişkin bir kısıtlama getirmişti Neydi o kısıtlamalar e, bir görevli katılıyordu görüşmeye Video kamerayla sesli ve sesli görüntülü ve görüntü, kayıt, kayıt yapılıyordu. Ve eğer e, bir belge alışverişi varsa bu öncelikle idari ajanların denetimine tabi tutuluyordu. Ve bir şeyi verdiğinizde Tabii ya da bir şeyi alabilmeniz için... galiba gerekiyor değil e, mi? Evet evet ama şöyle işte onu söyleyeceğim uygulamada ne oldu? Bu KYK çıktığı gibi bas savcılıklar yani cezaevlerinin bağlı bulunduğu bas savcılıklar e, hemen bir yazı yazdılar. ...dediler ki şu şu şu şu suçlar... ...demin saydığımız suçlarla ilgili... ...bütün soruşturmalarda... ...genelleme yaptılar. Genelleme yani yaptılar. Özel, yani, bir, bir, özel bir tehlikenin... ...özel bir zararın gündeme... gelmesini beklemeksizin... ...bütün terörle mücadele kanunu... ...kafsamında kalan suçlar bakımından... ...bütün devlete karşı suçlar... ...bütün anayasal düzene karşı suçlar bakımından... ...avukatla görüşme, video kamerayla izleniyordu... ...sesler kaydediliyordu... ...belge alışverişi... ...idari ajanların, gardiyanların... E, Özel infaz koruma memurlarının aracılığıyla yapılıyordu ve birbirinizin e, görüşmenizin sırasında tuttuğunuz tutanakları bile içerik bakımından inceleyip denetliyorlardı. Yavaş yavaş zamanla o halin bitimine doğru gevşemişti hatta yeri de çekilmişti uygulama ama bir buçuk sene istisnasız olarak uygulanmıştı. Ve bir başka sınırlama daha yapılmıştı sadece görüşme ve belgeye ilişkin bir sınırlama gelmemişti. Ee, her gün gidip göremiyordunuz Görüşme gün ve saat olarak da sınırlanmıştı Mesela ben hiç unutmuyorum Benim buçuk 8.30-9.30 arası e, Hem konulmuştu. gün hem saat olarak da evet. Ben çok uzak bir yerde oturuyorum e, ...Silivriye'ye gidebilmek için... ...5'te 6'da yola çıkmam... ...7'de yola, yola yüzevi, çıkmam... Şöyle, yani ...ya da 18, gece vakti... ...öyle de olabiliyordu... E, ...benimki 8.30-9.30 ama şöyle ilginç bir şey vardı... ...8.30'da görüşme başlatıyorlardı... ...ama cezaevi... ...sabah 8.30'da be, e, görüşmeyi başlatıyorlardı... ...ama ya da 9'da başlasın... ...hani daha iyi örneği vereyim... E, ...cezaevi içindeki ring servisleri... ...avukatları taşıyan servisler... ...9'dan önce kaldırılmıyordu... Evet. ...her seferinde gidip... Sıkıntı yaşıyorduk ya da yolda trafik diyelim ki tıkalı e, ya da kaza oldu alakorsun ne oluyor gidemiyorsunuz saatinde ya da bir başka özenlediğiniz oluyor ya da müvekkiliniz hasta oluyor hastaneye sevk edilmiş oluyor e, o sınırlı zamanı iyi şekilde değerlendirebilmemiz sıkıntı oluyordu e, bu da uzun süre sürdü biliyorsunuz bütün o hal boyunca neredeyse evet. sürdü birinci bir buydu. bu itirazlarımıza rağmen genel hatta, bir şekilde hatta, hatta yani bu ...kapsamda olmayan suçların... ...bazı suçlar ve suçlar açısından da uygulandı. Yani mesela bu mesela cumhuriyet için... ...bu ne örgütlerle denmişti? bağlantısı olmadığı evet. halde. Evet, cumhuriyet için... Ee, örgüt üyesi olmamakla birlikte. Diyordu ama örgütlerin adına bakarak değerlendirme evet. olardı Orada sayılan örgütlere bakıp bu örgütler ha anayasal düzene karşı ya da devlet güvenliğine karşı suç işleyen örgütler bunlar. E o zaman biz size de sınırlama getireceğiz. İyi de benim vekilim örgüt üyeliğinden yargılanmıyor ki böyle bir iddia bile yok. Hatta daha iddianame yazılmamış ama insanlar en üst derecedeki cezaya getiren norm neyse o esas alınarak avukatlarıyla görüşemediler. Tabii ne oldu? Ya fiili bir bir bağlantısı olmadığı halde hı hı. hukuki bakımdan işte onlara yardım ettiği iddiası bile böyle bir uygulamanın e, hatta savcının her olaya ilişkin özgün bir kararı olmaksızın genel bir Şeyle, Tabii bir e, kere verdi bu genelge e, gibi bir e, basın açıklaması. Hatta hatırlayınız basın açıklaması, basın açıklaması, basın açıklaması dediler. Açıklaması. Basın açıklamasıyla bu KYK'nın altıncı maddesinin içindeki normu tekrarladılar. E, ama şimdi normu anımsadığımızda bu normun genel bir düzenleme getirmediğini e, fark edeceğiz. Zaten evet, anayasa evet. mahkemesi de ondan iptal etmiş. Genel bir düzenleme getirmiyor ki diyor. Yani biz fiili... Tehlike var ise savcılıklar bunu yapacaklardır. İyi ama bizim savcılarımız bunu genel olarak uyguladılar. Demek ki o zaman somut norm denetimine ilişkin kendisine gidilebilmesi gerekiyor. Ben soyut normda uygulamaya bakmam. Soyut normda normun içeriğine bakarım demeye getirmiş Anayasa Mahkemesi. Bana getirdiğiniz bu normun içinde bir tehlike var ise biraz sonra okuyacağım savcı bunu yapar demişler. Ama bir başka sıkıntı daha olmuştu. E, tutukluluklar uzamıştı. Ee, müvekkillerimiz hakkında iddianameler düzenlenmişti. O zaman Cumhuriyet Savcısı savunmayı nasıl sınırlıyor tartışmasını gündeme getirmiştik. Artık kamu davası açıldıktan sonra kişinin tutukluluğuna devam kararını verme etkisi mahkemeye geçiyor. Ve yine kişinin avukatıyla görüşmesiyle ilgili bir denetim yapmak gerekiyorsa bunu da davaya bakan mahkemenin yapması lazım. Ama yine mahkemeler bu konuda karar vermekten imtina etmişlerdi uzun süre. Ee, çok uzun sonra bazı mahkemeler bu konuda karar sonra, verdi ama evet. bir buçuk yıl geçmişti yani evet, evet. dediklerimizi kabul etmişlerdi sağ olsunlar ama müvekillerimizin çoğu tahliye olmuştu. İşin bir de böyle bir yanı vardı. Şimdi bu çok önemli. Ee, diğeri bir dokuzuncu maddesi var bu KYK'nın ve kanunun diyor ki olağanüstü hal içinde alınan kararlardan... Ve bu kararlarla ilgili olarak yerine getirilen görevlerden dolayı kişilerin sorumsuzluğu asıldır. Kişilerin sorumluluğuna gidilemez diyor. Tabi bu da çok önemli ee, bir sonucu ağır sonuçları olan bir düzenlemeydi. Biz bunun da e, anayasaya aykırı olduğunu düşünüyorduk. Hala düşünüyoruz ama Anayasa Mahkemesi bunun da anayasaya aykırı bulmadı. Oysa, oysa bunlar da sonuçta idare adına hareket eden... Ve e, kusurlu e, davranışları olabilecek e, idarenin elemanları ve bunlar bütün e, haliyle anayasada idarenin bütün eylem ve işlemleri e, yargısal denetimine tabi olduğuna göre bunların da denetlenebilmesi gerekirdi. Maalesef ve açılan davalarda yürütmenin durdurulması kararının verilemeyeceğine dair bir de 10. madde içeriyordu. Sonuç olarak savunmayı sınırlayan, avukat görüşünü sınırlayan 6. maddeyle kişi, e, ajanların sorumsuzluğunu getiren 9. madde ve davalarda yürütmenin durdurması kararı verilmesini engelleyen 10. madde de e, iptal konu edilmiş iptal istemini ama Anayasa Mahkemesi özetlemeye çalışacağım zamanın elverdiğince evet, nedenlerle yani, bunları yani mümkün olduğu kadar özet yapalım evet, çünkü Evet. ikinci kararı zamanımız kalmayabilir evet, yani anayasa mahkemesi öncelikle e, savunma hakkının adil yargılanma hakkı içinde güvencelendirilmiş bir hak olduğunu kabul ediyor ve e, kural olarak anayasal düzen içinde kişilerin Çelişme ve silahların eşitliğine sahip olacak şekilde denk yetkilerle, Cumhuriyet Savcısı ile denk yetkilerle donatılmış bir avukatın eşit koşullarda muhakemede delil toplama ve hukuk aykırılıklarla mücadele etme bakımından. Muhakeme e, faaliyetinde süreç, çelişmeyi yaratabilme bakımından. Süreçte yer alması gerektiğini söylüyor. Ama şunu da söylüyor... E, Adil yargılanma hakkı mutlak bir hak değil. Halbuki adil yargılanma hakkı içindeki masumiyet karinesi bizim anayasamızda da sayılmış mutlak bir hak. Ama adil yargılanma hakkının avukattan yararlanma hakkıyla sınırlı bir inceleme yapılmış mutlak bir hak değil. Sınırlanabilir diyor. Olağan dönemde olsaydı 13. maddeye göre bir değerlendirme yapsaydık bu e, ölçülü bulunmazdı. Çünkü bir avukatın... E, tutuklu kişiyle görüşmelerinin e, sır saklama yükümünü de içerecek şekilde güvenceli olması Baş başa olması konuşmaların başkaları tarafından içeriğinin duyulmaması gerekir Sadece güvenlik nedeniyle uzaktan izlenebilir Ama e, o yüzden 13. madde yani olağan dönemdeki sınırlama kriterleri bakımından baktığımızda Burada e, hakkın e, ihlal edilmesi gündeme gelebilir Hukuk devleti buna hoşgörüyle bakmamalıdır. Çünkü kişilerin taktik ve stratejik geliştirme hakkı da var. Sırlarını avukatlarıyla görüşme hakları da var. Eğer bunu başkalarının dinlediğini bilirse bu kişiler ki video var yanınızda gardiyanı oturtuyorlar. O zaman sırlarını paylaşamaz. Sırlarıyla ilgili ya da olasılıklarla ilgili danışamaz, taktik geliştiremez, strateji geliştiremez. Dolayısıyla savunma hakkını etkin bir, bir şekilde kullanamaz. Nitelikli bir şey olamaz yapılacak şey e, hukuki yardım. Avukatlar bu anlamda yetkilerini etkili bir şekilde dediğiniz gibi kullanamazlar ve gizlilik mahremiyet ihlal olur. E, ama e, eğer o hal varsa ya eğer şey deniyor, olan dönemde olsaydık bu. E, ...aşırı olurdu... ...kabul edilemez olurdu... ...anayasayla öngörülen güvence rejiminin... ...ötesine geçilmiş olurdu... ...sınırlamanın sınırı aşılmış olurdu deniyor... ...ve e, 93. paragrafta... ...olağanüstü hallere geliyor... ...düzenlemeyi yapıyor... ...ve anayasa artık 15... E, evet ...anayasada öngörülen güvencelere... ...aykırı tedbirleri maalesef olağanüstü dönemde... ...başvurulabilir... ...hakların kullanımı demin de söyledik... ...kısmen ya da tamamen durdurulabilir... O istisnalar ee, dışında. Evet saydığımız istisnalar dışında olağanüstü yönetim usulleri hukuku dışlayan keyfi yönetimler anlamına gelmez. Ama özel ihtiyaçlar olabilir diyor ve 94. paragrafta da müdafi yardımından yararlanma hakkıyla tutukluluğa itiraz hakkına sınırlamalar getirmekle beraber bu söz e, konusu olan inceledikleri e, e, kuralın çekirdek bir hakka denk gelmediğini söylüyor. Yani kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı çekirdek bir hak değildir. Olağanüstü dönemde daha fazla sınırlanabilir diyor. Bu önemli. Durumun gerektirdiği ölçüde olmalı. Çünkü baktığınız zaman 6. maddenin içindeki düzenlemeye Cumhuriyet Savcıları toplumun ya da ceza infaz kurumunun e, ya da ceza infaz kurumu içindeki kişileri de içeriyor tabii ki e, güvenliğini tehlikeye düşüren bir durum var ise bu tedbire başvurabilecekler anayasa mahkemesi de diyor ki ben norma baktım her koşulda değil. Ancak böyle bir tehlikenin varlığı halinde idare bu tedbirleri alacaktır. Dolayısıyla bir genel düzenleme getirmediği için ölçülülük sınırları içinde kalınmıştır. Olağanüstü halde bu tür sıkıntılar olabilir diyor. Denetleme yapmıyor. 30 gün meselesine gelirsek 30 gün meselesinde de konu bakımından incelemiyor. Çünkü daha sonra çıkan. 2 Ocak 2017'de çıkan 684 sayılı KHK ile durum yumuşatılmıştı. Ee, bu 30 günlük süre 7 güne inmişti Dolayısıyla Hatta bunun... aşamalı oldu galiba Bir 15 güne mi 16 güne indi sonra da 7 güne indi galiba Yani benim hatırladığım kadarıyla 30 günden 7 güne indi Önemliydi. Sonuç olarak şunu söylüyor teknik olarak Ben artık bunu denetleyemem Çünkü bu konusuz kalmış artık Değiştirmiş içinde bu, evet. e, Yeniden bakanlar kurulu bir düzenleme yapmış Mecliste bunu onaylamış Onu o zaman denetlerim diyor Yani ve Ama şunu söylemeye getiriyor orada da 7 gün olabilir diyor çünkü insan hakları arpa sözleşmesinde makul denmişti süre belirlenmemişti anayasada da olağan dönem için dört gün denmişti e, olağanüstü döneme baktığımızda da kişi özgürlüğü güvenliği keyfi olmamak keyfi olmamak koşuluyla orantılı bir şekilde ölçülü bir şekilde kısıtlanabilirdi yedi güne olur diyor zaten niye yedi güne inmişti e, kanun koyucu da KHK koyucu da e, ...Branigan MacBride kararı var... ...yine İngiltere hakkında... ...Branigan McBride kararında deniyor ki... ...yedi gün orada kişiler... E, yargıç önüne çıkarılmadan tutulmuşlar... ...eğer olağan dönemde olsaydı... ...diyor, Brogan kararını atıf yaparak... ...dört güne kadar tutmayı ben makul... ...sayabilirdim, eski adıma ...dönerim ama burada... Ee, olağan olmayan bir dönem bir terör dönem. örgütüyle bombalama yapan bir terör örgütüyle çok ağır koşullarda yürüyen bir terörle mücadele olduğu için bu davada 7 günü İhlal olarak değerlendirmedim ama olağan olsaydı ihlal ihla, karar verirdim dediği için Bernegan McBride kararında insan hakları Avrupa Mahkemesi'nin çizdiği 7 günden dolayı 684 ile ilgili bir değerlendirme geldiğinde Anayasa Mahkemesi'nin yine ihlal vermeyeceği bu anlamda ortaya Çıkmış durumda tutuk incelemesinin dosyu üzerinden yapılması da vardı biliyorsunuz orada onu da şey bulmamış orantısız bulmamış olağanüstü hal içinde yaşanan güçlükler var. Bu güçlükleri dikkate aldığınızda insanların hakim önüne getirilmesi götürülmesi güvenlik sorunları oluşturabilir demeye getirmiş ve reddetmiş. 9 ve 10'dan bahsetmek gerekirse şunu söylüyor anayasa mahkemesi. E, olağanüstü halde karar alınması ve görev icra edilmesinde kişisel sorumluluk getirilmiş ama diyor bu öyle mutlak bir sorumsuzluk taşımamaktadır. Sorumsuzluk getirilmiş ama diyor. Ama diyor, içeriği öyle değil. Öyle anlamamalıyız. Tabii bu bir yorum aslında. 104. Evet. paragrafta şöyle yorumlamalı yazıyor. E, bu e, olağanüstü hal döneminde karar alan ajanların ya da uygulayıcıların yani kamu görevlerinin yargılanmasına bir engel içermiyor ki baktığımızda sorumsuzluk getirmiş ama yargılanamazlar dememişti peki ne demiş ne demiş diye sormak lazım evet yani, buna ayrıca yani, bir uzmanıyla somut olarak örnekler üzerinden uygulama örnekleri üzerinden konuşmamız lazım yani sorumsuz Yargılanan ...gördüğün zaman artık geliyor. yani yargılamanın bir anlamı kalmıyor, kalmıyor. çünkü. Kalmıyor. Ama yargılanabilirler diyor Anayasa Mahkemesi. <gülüyor> Bu dokuzuncu madde bir yargılama engeli getirmemektedir. Buna dikkat edelim diyor. Bir kere diyor yargılama yapılabilir. Soruşturma açıldığında, dava açıldığında ne yapılacaktır? Bu o hal döneminde karar alan kişi hakkında bir inceleme yapıldığında alınan karar bakalım. O halle ilgili bir karar mı? Yani ben orantılı, ölçülülüğü bu diyor. süreyi yine soruşturma savcısının tartışabileceğini söylüyor. Bakalım diyor bu karar o halle ilgili mi? Bakalım bu uygulama o halle ilgili mi? O her sınırları içinde mi? Eğer öyle değilse tabii ki kişisel sorumluluk doğar kişiler yargılanır. Anayasa Mahkemesi'nde bu, bu, bu açıklıkta Şöyle söylüyor mu? Bakın okuyayım isterseniz. Bu evet, bağlamda yani bu... kural bir yargılama engeli getirmemektedir. 134. paragraf. Evet. Haksızlık oluşturduğu ileri sürülen fiiller için yapılacak incelemede söz konusu fiilin kural bağlamında görev gereği ya da görevden kaynaklanıp kaynaklanmadığının değerlendirileceği kuşkusuzdur diyor. Hiç kuşku duymuyor Anayasa Mahkemesi. Ama uygulama öyle mi oldu? Hiçbir şekilde Bunu böyle olmadı gerçekten tabii. Gerçekten ayrıca ele almak isterim. Bu değerlendirme sonucunda varılan sonucun görevle ilgili olmadığı ya da bunun sınırlarını açtığının tespit edilmesi halinde sorumluluk gündeme gelecektir diyor. Ama bu bir varsayım. Bu kim, bir... kim sorumluluk olacak yani? Yani savcı pekala ajan mı olacak o yoksa kişi mi olacak? demek ne anlama geliyor? Evet. Yani tersinden gitmiş anayasa mahkemesi ama bu ciddi bir tartışma. Kanunda belirtilen kişilere hukuk aykırı haksız fiil veya suç işleme göreve yetkisi verilmemiştir bu düzenlemeyle diyor ve 135. paragraf önemli kanunda verilen görevlerin niteliğinden kaynaklanmaktadır bu sorumsuzluk. Olağanüstü halde pratik olmak lazım olağan dönemden daha farklı ihtiyaçlar gündeme geliyor bunu önceden öngöremeyiz e, o öngörülemezlikten dolayı da böyle bir geniş etki verilebilir diyor e, farklı tedbirler çünkü gerekiyor diyor ve ihlal edici bulmamış e, demek ki somut norm denetiminde belki e, iptali gündeme gelecek ama e, mümkün mü onu da bir anayasa uzmanıyla görüşmek lazım sonuncusu da davalarda yürütmenin durdurmasını verilemeyeceği yine o halin pratik ihtiyaçlarına e, dava çokluğuna e, uygulamada yaşanan Burada yürütmenin e, durdurulması sistemi konusunda farklı gerekçelerle de e, istem red olmuş sanıyorum Evet. evet. Söylemek Buyur, istiyorsanız bu... onları ben aynı evet, zamanda evet, ağrından söylemek yok. istemedim. Bu, bu, bu e, 31 Ekim'de yayınlanan Anayasa Mahkemesi kararı ile ilgili e, dolayısıyla burada kabul edilen bir şey yani Pasaport, ihlal, ihlal. İki tane konuda evet. e, ücretlerle, yani e, irtibatlı irtisaklı olduğu saptanıp da kapatılan üniversitelerin öğrencileri başka üniversiteye gönderildiklerinde aynı ücreti öder normunu anayasaya aykırı bulmuş, sözleşme hukukuna aykırı bulmuş doğru bir karar bence de sonuç. İkincisi de eşlerin pasaportun iptal edilmesinin kişiselliğe aykırı e, olduğunu. E, suç ve cezalardaki şahsilik ilkesine aykırı olduğunu saptamış. Bunu iptal etmiş. Onun dışındaki istemleri evet, açıklamaya yani, o, çalıştığımız burada, o, nedenlerle e, e, iletibatlı il, iltisaklı üniversitelerin kapatılması sonrası devlet üniversitelerine yerleştirilen öğrencilerden ücretin alınması ile ilgili konuda e, hakikaten muhalefet oylarının çok sofistike değerlendirmeleri var. Diyor ki yani oradaki bu öğrencilerin ee, aktarıldıkları üniversitelerdeki e, öğrencilerle durumları arasındaki bir hukuki eşitlik anayasa 10. madde açısından değil de ee, daha evvelki öğrencilerle ilgili hukuki eşitlik durumu 10. madde açısından dikkate alınmalıdır. Burada bu e, kriter doğru uygulanmamıştır diye çok e, ilginç ve derinlikli bir değerlendirme yapmış. E, evet şimdi öbür e, diğer evet. anayasa mahkemesi kararına kısaca bahsetme imkanımız olabilir Vallahi mi? Vallahi ona zaman yetmeyecek. E, evet, 29 çünkü Kasım tarihli Anayasa Mahkemesinin 2018'e 73 esas, 2019'a 65 karar sayılı yine o da 24-7 2019 tarihi bir karar evet. ve şeyin konusu şimdi 676 sayılı KHK vardı 3 Ekim 2016'da çıkmıştı Bakanlar Kurulu evet. o zaman karar vermişti bu da 29 Ekim'de yayımlanmıştı e, bu ama uzun süre kanunlaştırılmadı fiilin uygulandığı halde 1 Şubat 2018'de meclis bunu ele aldı. 70-70 sayılı 70 sayılı kanunla onayladı. 8 Mart 2018'de resmi gazetede yayınlanmıştı. İşte onun üzerine CHP'nin açtığı bir iptal davası. E, bu çok önemli. Bunu aslında bir sonraki toplan, e, şey, pep toplantı Cörmen Ağzı Alışkanlığı e, programda ele almamız lazım. Neden? E, soruşturmada e, şüpheli müdafiliği yapan avukatlara ve kovuşturmada sanık müdafili yapan avukatlara müdafirlik yapma yasağı getiriliyor. E zaten bizim ee, CMK 151'de evet. kovuşturma ee, bakımından vardı bu. Yani bir avukat ee, bir örgütsel davaya baktığında, bu örgütsel davada e, şüpheli ya da sanık avukatlığı yaptığında... ...kendi hakkında bir kamu davası açılır ise sadece o örgüt davasına girmemek üzere sınırlanabiliyordu müdafilik yapması yasak evet. getiriliyordu yani sen bu davada avukatlık yapamazsın deniyordu ama, ama bunun... bu kayıkayla avukat hakkında soruşturma açılması yani henüz iddianame yazılması beklenmeksizin sizin soruşturma açılması yani e, ne demek bu savcının ee... biri bir avukat hakkında bir soruşturma açtığında belki dava açmayacak evet. ama tavsiye karar e, verilecek belki avukatın ama. dokunulmazlığını mahkemenin yasaklamasının ötesine geçen e, muhakeme içindeki kuvvetleri ayrılığını ve avukatın dokunulmazlığını yerle yeksan eden savcının e, uygun görmediği avukatı o örgüt dosyasından e, bypass edip dışa atabildiği e, savcının avukatı sınırlayabildiği bir sonuç getiriyordu. Bu kabul edilemez bir sonuçtu. Onunla sınırlı olarak iptal kararı vermiş. Onun dışında e, örgütlü suçlar bakımından avukatların baş başa görüşmesini bir günlüğüne engelleyen tecidi gündeme getiren bir 154. madde değişikliği var. Onun iptalini reddetti. Ee, yine e, zorunlu avukatlık varsa avukat olmadan duruşma yapılması yine avukatın lehe delilleri e, getirmesinin e, savunmayı, süreyi uzatmak için olması e, ihtimalle biner reddedilmesi gibi bir takım takdir e, avukatın mutlak yetkisi olan konularda mahkemeye reddetme ya da avukatın mutlaka bulması gereken Toplamlarda avukatsız da işlem yapma yetkisi veriyor mahkeme. Bunları reddetti. Sadece bir sonraki toplan, e, programımızda incelemeliyiz bence bunu ayrıca. E, hükümlüler ve tutukluların e, avukatlarıyla cezaevinde görüşmeleriyle ilgili... Az önce uzun uzun anlatmaya çalıştığımızza benzer bir kısıtlama getirildi. Nedir o? Avukatın görüşmesi 3 e, ay süreyle e, infaz hakimi ya da suç ceza hakimi ya da mahkeme tarafından video kamerayla izleme, yine bir e, ajanın görüşmeye katılması gibi nedenlerle kısıtlanabiliyordu. Ama bunun özelliği şu. İlk KHK OHAL süresince uygulama e, içeren uygulanma kabiliyeti süreyle sınırlı bir KHK'ydı. Oysa bu KHK ile kanun değiştiriliyordu. Hem ceza evet. muhakemesi kanunu kalıcı bir şekilde. Hem infaz kanunu bunu yeni programda konuşalım. Evet. Bunun ee, hükümlülerle ilgili bölümünü anayasa uygun buldu. Eğer sen hükümlüysen ve terör suçundan dolayı devlete karşı, e, devletin güvenliği anayasal alıcılığına karşı bu suçtan mahkum olursan bu verilebilir. Çünkü hakim kararıyla yargı evet. kararıyla keyfi değil dedi. Denetlenebiliyor. Evet. Ama sen hükümlü olmana rağmen şüpheliysen yani tutuk bir, bir başka evet dosyadan olmaz. dolayı o zaman masumiyet karinesini korurum. Bu kısmını ee, tutukluluk bakımından ya da hükümlü olup da şüphelilik bakımından reddetti. Bunu daha teknik evet. o, kabul etti özür dilerim. Evet. Teknik olarak incelemek istedim. Evet. Bu, bu konuyla ilgili Anayasa Mahkemesi kararını ve 29 Kasım 2019 resmi var. gazetede yayınlandığı konusunu söyleyelim hı hı. ve izleyicilerimizle yeni bir hukuk güvenliği programında buluşmak üzere hoşçakalın diyelim. Hoşçakalın.